ve kulle muhtesete bid'ah ve kulle bid'atin dalale ve kulle dalaletin fi'nar ve ba'du muhterem kardeşlerim selamü aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü Allah'ın selamı rahmeti ve bereketi üzerinize olsun kardeşlerim biliyorsunuz ki sahabelerin bu dindeki rolleri hakikaten kimsenemeyecek kadar büyüktür. Onlar canlarıyla ve mallarıyla bu dine yardım etmişler ve dinin günümüze kadar gelmesine vesile olmuş kimselerdir. Allah onlardan razı olsun. Bugünkü sahabemiz meleklerin kendisinden haya ettiği bir sahabe ve iki nur sahibi diye adlandırılan Osman ibn Affan radıyallahu anhu'dur ki kendisi Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın iki kızı olan Ruqeyye ve Ümmü Kusum ile evlenmiş ve bu sebepten dolayı da iki nur sahibi diye isimlendirilmiştir. Ki cahiliyedeyken Osman ibn Affan radıyallahu anhu kendisinin anlatımıyla hiçbir zaman hiçbir puta tapmamış hiçbir şekilde Allah'a şirk koşmamış içki içmemiş sertemiz fıtrat üzere gelişmiş bir insan ve o da kendi gibi misli gibi insanlar gibi Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın peygamber olarak gönderilmesini arzulayan birisi böyle birini bekleyen birisi ve yine bir gün teyzesinin evine geldiğinde teyzesi Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın peygamber olarak gönderildiğini, peygamber geldiğini haber veriyor. Kim diye sorduğunda, Muhammed bin Abdullah dediğinde o sadık olan, emin olan Muhammed mi diyor. Biliyorsunuz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi kavmi içerisinde daha peygamberlik verilmezden önce emin sıfatıyla anılan birisiydi. Yani Ticaretinde, ahlakında, sözünde, şahsiyetinde hiçbir zaman en ufak bir yalpalama görülmemiş bir insandı. Ve öyle bir insanın peygamber olarak gönderilmesi hakikaten Osman radıyallahu anhu tarafından da hemen çabucak kabul görmesine vesile olmuştu ve yolda Ebubekir radıyallahu anhu'ya karşı anhu ile karşılaşıyor ve peygamber geldiğini haber alarak hemen peygamber aleyhissalatu vesselam'ın yanına gidiyor ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ona İslam'ı anlatıyor ve Osman radıyallahu anhu da hemen orada ilk Müslümanlardan bir tanesi oluyor. Ve hakikaten İslam yolunda malıyla, canıyla büyük fedakarlık yapmış bir kimsedir. Osman radıyallahu anhu. Yine bütün Müslümanlar gibi Mekke'dekiler Müslüman olduktan sonra, İslam'ı kabul ettikten sonra çeşitli işkencelere maruz kalmışlardır. Ki Osman radıyallahu anhu da bu eziyetten nasibini almış kimselerdir. Fakat biliyorsunuz ki Mekke'de Müslüman olanlar Gördükleri eziyetler, işkenceler farklı farklıydı. Ve ilk olarak Osman radıyallahu anhu da eşi Ruqeyye radıyallahu anhu ile anha ile birlikte Habeşistan'a hicret edenler arasında idi. Daha sonra Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın hasretine dayanamamış ve Osman radıyallahu anhu eşi Ruqeyye radıyallahu anha ile birlikte Medine'ye tekrar geri dönmüşlerdir. Osman radıyallahu an Allah yolunda cihad etmiş ve dediğimiz gibi iki nur sahibi olarak adlandırılmıştır. Bedir savaşı dışında bütün savaşlara katılmıştır. Bedir savaşına katılmamasının sebebi de eşi yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hanımı Rukiye'nin hasta olması ve yanında ona bakacak kimsenin olmaması sebebiyleydi. Ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona kızı Rukiye'ye yani Osman radıyallahu anhu'nun eşi Rukiye'ye bakması için savaştan geri kalmasını emretmiş ve Osman radıyallahu anhu da Bedir savaşına bu sebepten yani Allah Resulü selamın emriyle geri kalmıştı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Bedir savaşı nihayet erip ganimetlerin dağıtılması zamanı geldiğinde Osman radıyallahu anhu ya da ganimetten pay vermiş. Böylelikle kendisi de savaşa katılanlar arasından sayılmıştır. Ki Allah Resulü vesselam Bedir savaşına, savaşından döndüğü zaman kızı Rukeyye'nin yani Osman radıyallahu anhu'nun eşi Rukeyye'ye vefat etmiş ki Allah Resulü Selam da derin bir üzüntüye kapılmıştı. Daha sonra Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kızı Rükeyye'nin ölümünden sonra kendisine Ummu Kulsum yani kızı Allah Resulü Selam'ın kızı Ummu Kulsum ile evlendirmiş ki bu sayede iki, bir peygamberin iki kızıyla evlenme şerefine nail olmuştur Osman radıyallahu anhum ki alimler diyorlar ki bir peygamberin iki kızıyla evlenen başka biri bulunmamaktadır demişlerdir bu nedenle o yani Osman radıyallahu anhu zunnureyn yani iki nur sahibi olarak adlandırılmıştır kendisi ayrıca biliyorsunuz cennetle müjdelenen on sahabeden bir tanesi ve sahabenin hafızlarından yani Kur'an'ı tamamen bilenlerden bir tanesiydi ki rivayet edildiğine göre bir gecede Kur'an'ı bir rekatta tamamını okuyan nadir kişilerden bir tanesidir. Osman radıyallahu anhu. Ki kendisi hakikaten hayasıyla meşhur olmuş bir sahabe. Ve bununla birlikte malıyla İslam'a son derece fayda vermiş birisi. Zorluk ordusu yani Tebuk gazvesi zamanı gelmişti. Ve tam böyle meyvelerin olgunlaşmış zamanı, insanların böyle gölgelerin güzelleştiği, gölgelere çekip uykunun, istirahat etmenin güzel olduğu bir zamanda Tebuk gazvesi, Rumlara karşı Tebuk gazvesi gelecek. İnsanlar sanki istemek gitmek istemiyorlar gibi. Böyle bir zamanda, Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam insanları cihada ve bu cihad için gidecek ordunun teçiz edilmesi için tasadduk etmeye malıyla yardım etmeye davet ediyor. Ve bu esnada Ebu Beker radıyallahu geliyor ve malının tamamını Allah Resulü Aleyhissalatu vesselamın önüne koyuyor. Allah yolunda çıkacak olan Tebuk kazmesine çıkacak olan ordunun teçiz edilmesi için. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam soruyor. Ey Ebubekir Bekir ailene ne bıraktın? Çünkü malının hepsini gelmiş bırakmış. Ve Ebubekir Bekir diyor ki radıyallahu anhu ey Allah'ın Resulü ben aileme Allah'ı ve Resulünü bıraktım. Hazreti Ömer radıyallahu anhu geliyor malının yarısını bırakıyor. Ey Ömer ailene ne bıraktın diye sorduğunda bunun bir mislini bıraktım ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam diyor. Daha sonra Abbas ibn Abdülmuttalib Selha İbni Ubeydullah ve daha birçok sahabe mallarının birçoğunu ne yapıyorlar? Gelip Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın önüne bırakıyorlar. Ki Ayşe Anamızın evinde Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın önüne serilmiş bir sergide bütün sahabe kadınları takı olarak ne varsa yüzükleri, küpeleri, halhalları hepsini getirip Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın önüne bırakıyorlar. Sahabeden Abu Akil diye bir, birisi var ve diyor ki bu ordunun teçiz edilecek ve herkes varıyla yoğuyla o orduya yardım ediyor. Abu Akil ise miskin, garip, e, fakir bir sahabe ve diyor ki vallahi diyor iki ölçek ölçü hurma için bütün geceyi su geçirerek su taşıyarak geçirdim diyor bunun dışında bir şeyim yoktu diyor bir ölçüsünü buraya getirdim savaşın teçhizi, ordunun teçhizi için bir ölçüsünü de aileme bıraktım diyor ki kimisinin yapacak hiçbir şeyi yokken sabaha kadar su taşıyor ve kazandığı iki ölçe hurmanın bir ölçeğini orduya bir ölçeğini de ailesine bırakıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Tebük gazisi zamanı sadaka vermeye teşvik etmişti. Abdurrahman İbni Avf 4000 dirhem getirerek Ey Allah'ın Resulü malım 8000 dirhem yarısını sana getirdim yarısını da sana bıraktım diyor. Allah Resulü Vesselam Allah bıraktığını da verdiğini de bereketli kılsın. Ve Abdurrahman İbni Semra radıyallahu anhu diyor ki zorluk ordusunun teçhizi esnasında Osman İbni Affan radıyallahu anhu elbisesinin yeni içinde bin dinar getirdi. Ve bunu Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın kucağına bıraktı. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bunu kucağında bir taraftan alt üst ederek ve diğer taraftan da diyordu ki Osman'a artık bugünden sonra yaptıkları hiçbir şey zarar vermez diyordu. <Gülüyor> ki Osman radıyallahu anhu evinde kuşatılıp öldürüldüğü, öldürüleceği sırada de evin damına çıkar, çıkarak diyor ki Allah için söyleyin, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın zorluk ordusu yani Tebuk Gazvesi günü kim bu orduyu makbul bir infakta bulunmak ister dediğinde ve insanlar da sıkıntı içerisindeyken benim bu orduyu donattığımı biliyorsunuz değil mi? Onlar da evet dediler. Ki Osman ibn e, Affan radıyallahu anhu kim bu insanları yahut yani zorluk ordusunu teçhiz ederse Allah onu bağışlar dediğini ve benim ne bir deve bağı ne de yuları bırakmaksızın o orduyu donattığımı bilmiyor musunuz dediklerinde evet demişler ve Osman radıyallahu anhu da şahit ol yarabb diyerek Allah azze ve celle buna şahit tutmuştur. Ki Osman radıyallahu an Allah resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki bu insanları kim donatırsa Allah onu bağışlar dediğini hala duyuyorum diye, e, demiş ve onun mağfiretine ve rızasına koşmuş ve orduyu Allah rızası için Osman radıyallahu anhu donatmıştır. Diyor ki Huzeyfe radıyallahu anhu zorluk ordusu diyor hazırlanırken Osman radıyallahu anhu Allah Resulü aleyhissalatu vesselama on bin dinar getirdi ve onu Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın önüne döktü. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir yerden eliyle onları karıştırıyor ve bir yerden de Allah senin gizli ve açık günahlarını ve kıyamete kadar işleyecek olduklarını bağışlasın ey Osman diyordu. Evet, o yeni bir ümmeti ve yeni bir dini tek başına finans eden birisi gibiydi diyor adeta. Yani düşünün, Bedir Savaşı'nda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Müslümanlara bakıyor ve diyor ki Ya Rabbi, şu anda yeryüzünde sana ibadet eden tevhid ehli işte bu kadar insan. 300 küsür insan var. Eğer onları felat edersen, savaşta yok edersen artık sana diyor, bu meydanda, bu dünyada ibadet edecek kimse kalmaz. İşte bunun gibi bu sahabeler de ne yapmışlar? Mallarıyla ve canlarıyla İslam'ı yükseltmek için, yüceltmek için savaşmışlar. Canlarını, mallarını ortaya koymuşlar ve İslam'ı günümüze kadar getirmişlerdir. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sadakaların en üstünü ya Allah Azze ve Celle yolunda, yolunda onun uğrunda verilen bir çadırdır. Yahut Allah yolunda hizmet edene bağışta bulunmaktır ya da Allah yolunda bir hayvan bağışlamaktır buyuruyor. <gülüyor> Ki Osman radıyallahu anhu da bu orduyu teçhiz etmiş <gülüyor> ordunun Allah yolunda savaşmasına vesile olmuştur. Ve yine Medine'deyken insanlar tatlısı bulamıyorlardı. Ve Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam diyor ki: Rume adlı bir kuyu var. Kim bu kuyuyu satın alırsa ona cennet vardır." diyor. Ve gidiyor Osman Radiyallahu anhu o kuyu satın alıyor ve Müslümanların faydalanması için onu Allah yolunda bağışlıyor, Allah yoluna vakfediyor. Ve yine Osman radıyallahu anhu'nun ahlakından bir tanesi de her cuma günü bir köle azat ediyor ve bir esiri de özgürlüğüne kavuşturuyor. Ve Osman radıyallahu anhu bu minhal üzere ta vefat edinceye kadar buna devam ediyor. Eğer kendi yanında bir köle varsa onu azat ediyor. Yine bir esir varsa onu hürriyetine kavuşturuyor. Yok kendi yanında bir köle yoksa gidiyor, başkasının yanındaki bir köleyi satın alıyor ve ne yapıyor? O köleyi azat ediyor. Ve her cuma günü ne yapıyor? Ömer Osman radıyallahu anh'u bu fiili yapıyor. Allah kendisinden razı olsun. Hmm. Ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam onu şehadetle müjdeliyor. Yani bir gün, yani bu dünyadan şehit olarak ayrılacağını müjdeliyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ki cennette müjdelediği gibi. Bir gün Ebu Hureyre radıyallahu anhunun rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Talha ve Zubeyr, Hira'dayken, atlarındaki kaya hareket ediyor. Ve diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sakin ol diyor. Senin üzerinde bir nebi, bir sıddık ve bir şehit vardır. Böylelikle Osman radıyallahu anhu'nun da şehit olarak can vereceğine Allah Resulü vesselam bu şekilde müjde veriyor. Yine Ebu Musa radıyallahu anhu'nun rivayetinde ben diyor. Bir, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir bahçeye girdi. Ben de onun kapısında beklemeye başladım. O esnada birisi geldi ve izin istedi. Allah Resulü Aleyhisselatü git ona izin ver ve onu cennetle müjdele dedi diyor. Bir baktım gelen Ebu Bekir'dir diyor. Gir ey Ebu Bekir, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam seni cennetle müjdeliyor. Daha sonra tekrar kapı çaldı. Allah Resulü dedi ki git git. Ona izin ver ve onu cennetle müjdele dedi diyor. Gittim kapıya baktım ki gelen Ömer de diyor. Gir Ömer ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam seni cennetle müjdeliyor. Daha sonra yine kapı çaldı ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ona izin ver ve başına gelecek bir musibet nedeniyle cennete, cennete gireceğini müjdele dedi diyor. Ve o sıra esnada gelen de Osman radıyallahu anh'ı diyor Allah hepsinden razı olsun. Osman radıyallahu anh'ı Allah'tan haya etti. Melekler de Osman radıyallahu anh'ı'dan haya ettiler. Ayşe namaz anlatıyor radıyallahu anh'a. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bir gün meclisinde oturduğu yerde baldırı veya bacağı açık bir şekilde oturuyordu diyor. Yanına Ebu Bekir radiyallahu anhu girdi ve Allah Resulü ve sellem hiç istifini bozmadı. Geldiler, konuştular, sohbet ettiler. Daha sonra Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın yanına Ömer radıyallahu anhu girdi. Allah Resulü ve yine heyetini, oturuşunu bozmadı. Daha sonra Osman radıyallahu anhu yanlarına girmek için izin istedi. Ve Allah Resulü hemen toplandı ve bacağından açık olan baldırından inciğinden açık olan yeri kapattı ve hemen heyetini duruşunu düzeltti. Ve konuşmaya devam ettiler. Onlar gidince Ayşe anamız sordu. Ey Allah'ın Resulü Ebu Bekir radıyallahu anhu girdi sen hiç oturuşunu düzeltmedin. Daha sonra Ömer radıyallahu anhu girdi. Sen gene oturuşunu düzeltmedin. Ama ne zaman ki Osman radıyallahu anhu girdi sen hemen oturuşunu düzelttin ve bacağından açık olan yerleri verdin. Ve bunun üzerine dedi ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Ey Aişe ben meleklerin dahi haya ettiği birinden haya etmeyeyim mi? Evet. Osman radıyallahu anhu Allah'tan haya etti, melekler de ondan haya ettiler. Ki bu ümmetin en hayalısı haya makamıdır Osman radıyallahu anhunun makamı. Evet. Allah'ı Osman radıyallahu anhu Kur'an'ın tamamını bilen, ezbere bilen sahabelerden bir tanesiydi ve dediğimiz gibi bir rekatta Kur'an'ın tümünü okuyan nadir kişilerden bir tanesidir. Osman radıyallahu anhu. Ki <gülüyor> Nevemi es adlı kitabında bir gün ve gecede Kur'an'ı hatmedenler arasında Osman İbni Affan, Temim Eddari, Sa'id İbni Cubeyr, Mücahit, Şafii ve başkaları vardır demiştir. Bunlar Kur'an'ı bir gün ve gecede 24 saat içerisinde hatmeden nadir insanlardan bir kaçıdır kardeşlerim. Allah Azze ve Celle onlardan razı olsun. <Gülüyor> İbni Abbas radıyallahu anhu anlatıyor. Ebubekir Bekir radıyallahu anh'u zamanında ülkede diyor kuraklık oldu. Ve insanlar Yiyecek sıkıntısı çekmeye başladılar diyor. Ve o esnada Hazreti, Hazreti Osman radıyallahu anhuya ait bir kafile geldi diyor. Şehir dışından Medine'ye. Ve Medine'nin tacirleri toplandılar ve dediler ki ey Osman gel malını bize ver, bire iki verelim. Osman dedi ki radıyallahu anhu bundan çok daha veren vardır. 1'e 5 verelim. Bundan daha fazla veren var. E dediler ki Medine'nin tacirleri biz, biziz. Sana kim verecek? Vallahi diyor bugün bire 10 verene bu malımı vereceğim dedi diyor. Ve Osman radıyallahu anh'ı giderken bütün malın Medine fukaralarına dağıtılsın diyerek oradan ayrıldı diyor. Yani o gün kafilede ne kadar malı varsa Osman radıyallahu anhu Medine fakirlerine dağıtılmak üzere Allah yolunda infak etmiştir. Yani Allah azze ve celle ile ne yapmıştır? Ticaretini bu şekilde gerçekleştirmiştir. Bugünden bire on verene diyor vereceğim malımı. Ve Allah yolunda ne yapıyor? Bütün malını infak ediyor Osman radıyallahu anhu. Ki kendisi halife seçildiği zaman Allah Azze ve Celle onun eliyle Ermenistan'ı ve Kafkasya'yı ettirmiş ve Müslümanlar onun hilaf hilafeti zamanında gerçekten bozuk içerisinde yaşamışlardı. Hatta bir şey savaştan ganimet veya bir şey olduğu zaman hemen herkesi seslenir ey insanlar gelin ve hak ettiğiniz bağışları alın derdi ve bir keresinde de gelin yağınızı, balınızı alın diyerek bütün Medine ahalisine gelir seslenir ve onlara ne yapardı? Bol bol dağıtır, bol bol verirdi. Ki Osman radıyallahu anhu döneminde yapılan büyük işlerden bir tanesi de onun döneminde Kur'an'ın bir araya getirilmesiydi. Enes i̇bn Malik radıyallahu anhu anlatıyor ve diyor ki Şam halkı Irak halkıyla birlikte Ermenistan ve Azerbaycan fetihlerine savaştıkları sırada insanlar arasında diyor Kur'an-ı Kerim'de kıraat konusunda aralarında ihtilaf gerçekleşti. Ve hemen Hüzeyfe radıyallahu anh dedi ki, ey müminlerin emiri bu ümmet kitapları konusunda Yahudilerin ve Hristiyanların düştükleri ihtilafa düşmeden sen gerekeni bir an önce yap dedi. Ve Osman radıyallahu anhu da o zaman Mushaf'ın yani Kur'an-ı Kerim'in elinde olduğu hafta radıyallahu anhaya gitti ve o Mushaf'ın Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması için Zeyd ibn Sabit, Abdullah ibn Zubeyr, Sa'id ibn Sa'ad, Sa'id ibn al-Uas, Abdurrahman ibn Haris ibn Hişam'a emretti ve Mushaf'ı çoğalttırdı ve daha sonra onu dört bir tarafa gönderdi. Ve bu musaf işi çoğaltma işlemi bitince Osman radıyallahu anhu onu hastaya geri iade etti ve elde ettikleri nüskalardan dört bir yanına gönderdikten sonra bunun dışındaki tüm Kur'an musaflarının ve sayfalarının yakılmasını emretti. <gülüyor> Ki Osman radiyallahu anhu'nun üzerindeki şüphelerden bir tanesi de Allah düşmanları Osman Kur'an'ı yaktırdı diyerek ne yapmışlardır? Onun üzerine leke atmaya, çamur atmaya kalkışmışlardır. Halbuki Osman radiyallahu anhu bunu Kur'an'ı çoğalttıktan sonra sahabeyle istişare yapmış ve diğer kalan sayfaları ve Kur'an'ı yakılmasını emretmiş ve bunu da tek başına yapmamış, sahabeyle istişaresinden sonra gerçekleştirmiştir. Allah ondan razı olsun. Osman radıyallahu anhı bir gün bir kabrin başında duruyor. Ve ta ki diyor sakalları ıslanıncaya kadar ağlamaya başladı. Ve kendisine denildi ki cenneti ve cehennemi hatırlayınca ağlamıyorsun da kabri hatırlayınca neden ağlıyorsun dediler bunun üzerine diyor ki Osman radıyallahu anhu kabir ahiret menzillerinin ilkidir ondan kurtulan için sonrası daha kolay ondan kurtulamayan için sonrası daha zordur ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurmuştur ki kabirden diyor daha ürkütücü bir manzara görmedim diyor. Ne kadar bir manzara gördümse, vallahi diyor kabir hepsinden daha korkunçtu diyor. O yüzden kabirden kurtulabilen için ondan sonrası çok daha kolaydır demiş Osman radıyallahu anhu. Büyük bir adalet sahibiydi Osman radıyallahu anhu. Bir gün kendi hizmetçisine kızarak onun kulağını çekmiş ve hemen sonra o hizmetçisini geri çağırmış aynı şekilde onun da kendi kulağını onun çektiği gibi çekmesini emretmiştir Tabii hizmetçisi karşısında koskoca bir halise kendisi belki de bir kusur işlemiş belki de onu hak etmiş nasıl olur bir hizmetçi koskoca halifenin kendisini kulağı çektiği gibi onun kulağını çekecek. Ve bundan çekinince Osman radıyallahu anhu Ey çocuk dünyadaki kısas ahirettekinden daha merhametleridir diyerek ona kendisine kısas yapmasını emretmiştir. <gülüyor> Ve hadleri, cezaları Allah'ın cezalarını uygulamada da akrabası veya bir başkası ne yapmamıştır? Bunda ayrım yapmamıştır. Eğer Allah Azze ve Celle'nin hatlerinden bir hat uygulanacaksa bunu kendi kardeşi için ki annesinden kardeşi olan e, Urve ne diyorum Velid, Ukbe bin velit, ki anne bir, baba ayrı kardeşidir. Ona ...had cezası uygulamıştır. Bir gün... ...Velid İbn-i Ukbe ibn Velid... ...sabah namazını kıldırmış... ...ve daha sonra dönüp... ...daha başka da namaz kıldırayım mı? ...demiştir. Ve insanlar... ...onun o esnada içkili olduklarına... ...dair ne yapmışlardır? Şahitlik yapmışlardır. Ve bir başkaları da... ...daha sonra onun kustuğunu söylemişlerdir. Osman radıyallahu anhu... ...eğer içkili olmasaydı... ...kusmazdı demiş... Ve ona Belit İbni Ukbe'ye yani annesi bir kardeşine ne yapmıştır? 40 sopa vurdurarak onun haddinin ne yapılmasına Allah'ın koyduğu cezanın gerçekleştirilmesine sağlamıştır. Ve Osman radıyallahu anhu hakikaten kendi tabiatına karşı kendilerine uyanlara karşı son derece merhametli, son derece fedakar olmuş bir sahabi idi. Evet, ki Osman radıyallahu anhu'ya karşı atılmış hakikaten büyük iftiralar vardır. Ki bunlardan bir tanesi de Osman radıyallahu anhu'nun idarede akrabalarını görevlendirdiği, onlara torpil geçtiği iddiasıdır. Ki bunlardan bir tanesi de Muaviye radıyallahu anhu'nun e, vali olarak Şam'a atanmasıdır ki Muaviye radıyallahu anhu aslında Ömer radıyallahu anhu ilk olarak o vali olarak atamış ve daha sonra da Osman radıyallahu anhu ne yapmıştır? Onu daha sonra kendi halifeliği zamanında da onaylamıştır. Ki Velid ibn-i Ukbe'yi vali olarak ataması hakkında ise şöyle diyor onu Kardeşimin olduğu, kardeşim olduğu için atamadım. Onu atamamın sebebi nebinin halası yani babasının ikizi ummu hakimin oğlu olması sebebiyledir demiştir. Evet kardeşlerim ki Osman radıyallahu anhu hilafeti zamanında da hakikaten adaleti elinden bırakmamış bir sahabedir. Ve dediğimiz gibi mushafı yaktığı iddia edilmiş ve Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh'ı diyor ki bu konuda vallahi onu Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın ashabının ileri gelenlerinin önünde yaktı. Bizi topladı ve şöyle dedi. İnsanların kıraatta ihtilaf etmelerin hususunda ne diyorsunuz? İki kişi bir araya geldiğinde biri diğerine benim kıraatim seninkinden daha iyi diyor. Bu durum insanı küfre sürükler. Biz senin görüşün nedir diye sorunca ben insanları bir tek musaffa birleştirmek istiyorum. Eğer bugün sizler ihtilaf ediyorsanız yarın sizden sonrakiler daha beter ihtilaf edecekler demiş. Biz de bu ne güzel bir düşünce dedik diyor ve daha sonra Osman da insanları bir musaf altında toplamış ve diğer sayfaları ve musafları mushaf, sahabenin gözü önünde ve onların da görüşlerini alarak, kabullerini alarak bu şekilde diğer müsafları da o şekilde yapmıştır. Evet kardeşlerim, daha sonra Osman radıyallahu anhu'nun evi sarılmış, münafıklar tarafından sarılmış ve onu savunmaya gelen sahabeler, Medine ehli, onu savunmak istediklerinde Osman radıyallahu anhu Onlara engel olmuş ve onlar da Osman radıyallahu anhuyu evinde Kur'an-ı Kerim okuyor olduğu halde şehit etmişlerdir. Allah kendisinden razı olsun. Ki belki de o gün yani beraberinde olan yaklaşık 700 kişi Osman radıyallahu anhuyu savunmak için ellerinde kılıçları almışlar. Ama Osman radıyallahu anhu onların hepsinin ellerinden kılıçlarını bırakmasını emretmiş ve o şekilde kuşatma altında kalmış ve o münafıkların Osman radıyallahu anhuyu kendi evinde ve Kur'an okurken şehit edilmesine ne yapmışlardır? Şehit etmişlerdir. Ki Osman radıyallahu anhunun kanı da muhakkak ki, Fesiyefi kahmula ki Allah sana yeter ayetinin üzerine kanı şehit olarak damlamıştır. Allah kendisinden razı olsun. Amin. Abu Kla'beden diyor ki, ben bir grupla birlikte Şam'da iken bir adamın vay cehenneme girdiğinde diye bağırdığını duydum diyor. Adamın yanına gittiğimde kolları ve bacakları kesilmiş, gözleri kör. Yerde yüzüstü yatan birini gördüm. Neden bu halde olduğunu sorduğunda şu cevabı verdi. Ben Osman'ın evine basanlarla birlikteydim diyor. Ona yaklaştığımda eşi bir çığlık attı ve ben de ona bir tokat attım diyor. Osman ne diyor vuruyorsun? Allah iki elini iki ayağını kessin gözlerini kör ötsün seni cehenneme soksun dedi. Büyük bir dehşetle titremeye başladım ve hemen oradan kaçtım. Sonunda gördüğün şey başıma geldi. Onun duasından gerçekleşmedik olan bir cehennem kaldı diyor. Ben bunları doyunca Allah seni kahretsin dedim diyor. Evet ki Yezid İbni Habib diyor ki Osman radıyallahu anhunun evini batanların çoğu sonradan kafayı yediler delirdiler demiştir. Evet Böyle bir sahabe ki Allah Azze ve Celle'nin katında dahi iki nur sahibi olarak adınan bir sahabe. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın cennetle müjdelediği bir sahabe ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şehadetle müjdelediği bir sahabe. Ve bir gecede Kur'an'ı hatmeden çok nadir insanlardan bir tanesi. Meleklerin dahi kendisinden haya ettikleri bir sahabe eğer sen böyle bir sahabenin kanına kıymaya çalışırsan evet o korktuğu cehennemde yarın ne olacaktır? Başına muhakkak gelecektir. Onları öldürenler. Allah hepsinden razı olsun kardeşlerim. Hakikaten sahabe işte bu şekilde büyük fedakarlıklar yapmışlar. Bu şekilde canlarını ve aleyhisselatıla canlarını ve mallarını bu uğurda harcamışlar ve bize bu dini İslam'ı Altın bir tepsi üzerinde yaşamışlar. Onlar İslam'ın ilk çilesini hep ne yapmışlar yaşamışlar ve bize de düşen onların iman ettiği gibi iman edebilmek ve onların yolunda gidebilmek ne mutlu o yolda ilerleyebilenlere kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bize onların iman ettiği gibi iman etmeyi hepimize nasip eylesin kardeşlerim. Ki onların hayatlarında hakikaten ibret alınacak nice hikayeler, nice kıssalar vardır. Onların yolunda ilerleyen kullarından eylesin kardeşlerim. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Bizleri fitneden, fitnecilerden bizleri hep urak ırak eyle ya Rabbi. Evet. Hakkı hak bilip hakka tabi olmayı batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eyle ya Rabbi. Südhanek Allah <gülüyor> Allah'u muhulü hamdik. Eşhedü en la ilahe illa entes takirfu atubu ileyh ve ahiru da'vana eliz rabbil alevî. Allah'a Allah. emanet